من يدي الله خلا مضينا له ومن يضرم خلا هادينا أشهد أن لا إله إلا الله جولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا وتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس تقوا الله يا الذي نعمن الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فرضا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Başarral umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesatin bid'a ve kulle bid'atin zalâleh ve kulle zalâletin filnâh Amma ba'd Değerli arkadaşlar sizlerle beraber Şeyhul İslam Muhammed bin Abdül Tevhid adlı tek değerli eserini okumaya sohbetlerimizde şerh etmeye devam ediyoruz. Bu hafta inşallah bu kitabın bu mübarek kitabın üçüncü bağını alacağız, işleyeceğiz. Ama ondan önce tekrar olması bağından geçen haftayı bir tekrarlayalım. Siyade edelim dedik ki geçen hafta müezzin rahimullah hangi başlığı söylemiştirdi hangi başta almıştık <gülüyor> başlık neydi başlık ne <gülüyor> <gülüyor> tevhidin fazileti babu babu babun takbüttezi ve vana yuksek siramine zonup tevhidin fazileti <gülüyor> <gülüyor> tevhidin değeri tekrar Allah'ın kessaret olması oluşu babu Bunlar yeni müellif rahimehullah deliller diketmişti. İkizketi delil neydi dedik? Ellezine Sen Ondan sonra bu ayette ne diyor Allah Teala? Ee, i̇man edenler ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar. Evet. emniyet nedir ve hidayet edenler de onlar. Evet. emniyet derler. emniyet içinde ve hidayet edenler onlardır. İmanlarına zulüm bulaştırmayanlar ne demek? Tefay. Günahkâr kalmaz şey. Şey. Bundan kalp olmaz şey. Bunu biz ne Göre şirk diyor. Neye göre şirk olarak? Zulüm Arapçı da zulüm yani. Türkçelerine de zulüm olarak diyorlar. Lokman, Lokman, Lokman. Lokman. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna neyi? Vasiyetinde ne diyor? Ya bu ney? Ya bu La tuşşik billah. İnne, şirk Allah. Allah. İnne şirkele zulmul azim. E, peki sahabeler de bunu direkt zulüm olarak mı anlamışlar? Yoksa e, şirk olarak mı anlamışlar? Direkt zulüm olarak anlamışlar. Hatta ne oldu? Şakka diyor bir rivayette. Onlara bu ne oldu? Çok ağır geldi, çok zor geldi. Sonra aleyhissalatü vesselam onlara bu anlayışlarının yanlış olduğunu, buradaki zulmün şirk olduğunu açıklıyor. Daha sonradan Mühallif Rahimallah, Ubadah ibn Samit radiyallahu anh'ın rivayet tutmuş olduğu, bir, ondan rivayet olunmuş olan bir hadisi aktarıyordu. Ne diyordu bu hadiste? Evet Muhammed kim Allah, işte duala İlla Allah, olduğuna Ve Kim Allah'ın ibadete layık olduğuna, Onun ibadette hiç yolu olmadığına şahitlik ederse, işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederse, başka. Ve inna İsa Abdullah ve Rasulü. Allah esabi Abdullah ve Rasulü insanın Allah'ın bir kulu ve Rasulü olduğuna şahitlik ederse ve El Kahha Meryem'e Meryem e, ve kelime tuhu El Kahha idrarnede Meryem'e bıraktığı kelimesi olduğuna iman ederse er evet. ve ruhun mi er evet, onun katından bir ruh olduğuna iman ederse er evet. bunların farkı oluyor ve cennete hak cennetin hak olduğuna iman ede <gülüyor> şahitlik ederse vallaha hak ateşin hakkı bunada iterse ne olur? Allah'ul Allah onu ne Cennete koyar. Nasıl? Alâ ma kana amel. Yani hangi amel cennet olsun, oksi hangi işle, iş yani hangi amel üzerine olsun olsun Allah tarla onları cennete koyar. Bu da neyi gösteriyor bize bu hadis? Sevibin nasıl olupsa günahları tekrar ettiğini yani günahlar tekrar olduğunu, yani e, günahların e, nasıl barışmadığını bile almıyor. Bu ayı gösteriyor. Tabi bunun taksirini anlatacağız açıkladık. Bir insan günah işlerse, tövbe ederse işlemiş olduğu tövbeyi Allah-u Teala'yla affeder, affeder. Ancak tövbe etmeden ölürse bu kimse Allah-u Teala'nın dilemesi meşe eteği altındadır. Allah-u Teala dilerse ne yapar? Affeder. Dilerse azap çektirip oradan yine çıkartıp ne yapabiliriz? Sesi de sokar. Sonuçta ne yapmış olur? Onun sahip olduğu tevhid onun kefedi olarak delalende bırakmamış olur. Çünkü hadislerde gelen kim la ilahe illallah der ve bununla Allah'ın yüzünü arzulayarak, yüzünü umarak la ilahe illallah derse Allah Teala onu ona ateşi haram kılmıştır. Diye bir yeni hadis var. Yani haram insan ateşte haram kılınır. nasıl uzak tutulur? İki türlü demiştik. Bir, bir mutlak anlamda. Mutlak anlamda kişi cehennemde uzak tutulur cehennem ona haram, ateş ona haram kılınır yani mutlak anlamda yani cehennemi görmeden, cehenneme girmeden direkt ne? Cennete. cennet'e bir de ne vardır? Mutlak olarak değil de cehenneme girip orada azap çekip Nasıl? oradan çıktıktan sonra cennete girip cehennetten sonra da artık kendisine ateşin haram kılındığı insanlar vardır iki, iki türlü insan ne olabilir? Ee, Cennetken yani ateş kendisine haram olabilir tabi ne? şartla Şirk koşmamak, tevhidi yerine getirme şartıyla, la ilahe illallah hakkıyla söyleme şartıyla. Sonra da Musa aleyhisselamın e, Allah-u Teala'ya münacası, Allah-u Teala e, kendisine bir kelime öğretmesini istemesini ifade eden hadisi anlattık. E, bu hadis neydi? E, evet, Mahmut bir başkıyım olsun. Itirazı, itirazı olanlardan. Şimdi bir itirazı, bir hadis gibi oldu. Evet. Musa Aleyhisselam'ın Aleyhisselam Musa Aleyhisselam ne diyor lafara? Ya Rab, ey Rabbim bana. Bir kelime var. Hıh. Sen ne diyorsun bu kelimeyle? Bir şey zikredeyim mesela. Sana... Dua de. Ne diyor o kelime? Lalecim. La ilahe illallah. Diyor ki, ne diyor Musa Aleyhisselam? bu kelimeyi. Bu kelimeyi herkes söylüyor. Bahşediyor. Başka bir şey diyor. Daha faziletli değil. Hı -hı. Yani bana özel. Bana hak bir şey söylüyor <gülüyor> Allah diyor. Allah sana ne diyor ona Mustafa? La ilahe illallah. Öyle bir kelime ki evet. Nasıl yani <gülüyor> bir kelime yani? Yedi kat tema. Yedi kat tema. Allah hariç içindekiler. Yedi kat yeryüzü bir kefede <gülüyor> la ilahe illallah. Bir kefede olsa ne La ilahe illallah. La ilahe illallah öyle faziletli bir kelime ki Yedi kat sema ve bunların içindeki Allah dışındaki bütün sakinler, melekler, yedi kat gök, bir yerde olsa, terazinin bir kefesinde olsa la ilahe illallah, terazinin bir kefesinde olsa ne yapar? Aynen. La ilahe illallah, hor diyor. Yani bunların ne görüyoruz? La ilahe illallah'ın faziletini görüyoruz. Bunun ise arkadaşlar, daha hususi, daha dar. İçeri senede tevhidin yine bize faziletini anlatacak. Tevhidin faziletinden bahsedecek. Diyor <gülüyor> ki müellif rahimahullah, babun men haqqa qad tevhide cennete li gayri hitap Tevhidi gerçekleştiren, tahdik eden tevhidi anlayan, idrak eden öğrenen ve gerçekleştiren ne yapar? Cennete bir gayri hitap, hesapsız, yani hesaba çekilmeden, yani azap görmeden ne var? Yani, Cennete girer. Bir önceki bapta müellif rahimler Allah bize, genel manada tevhidin neyi anlattı? Faziletini anlattı. Ve bu hafta, yani o bapta geçen bapta tevhidin faziletine değinirken, tevhid sahibi olan, tevhidi öğrenmiş, muvahhid olan insanın, ee, günahçar olan bir insan da olabileceğini, günahlarına rağmen o, tek, o şeyin,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 Seniyle bağlantılı olan, seninle ilgili olan noktalar olması itibariyle bunları yerine getiren insanın, bunları yerine getiren insanın cennete hesaba çekilmeden ve azap görmeden gireceğini söylüyor. Yani bazı hususlar var ki, bazı meseleler var ki insan bunlar cahit olmasına rağmen, bunlarda bir basis bir basis olmamasına rağmen insan sayık bunların en efekti geçerse, bunlardan uzaklaşırsa Tevhid'i ne yapmış olur tam anlamıyla? Gerçekleştirmiş, gerçekleştirmiş olur, tahkik etmiş olur. Ve bu vesileyle de bundan dolayı da ne yapmış olur? Tevhid'e hesapsız bir şekilde, azapsız bir şekilde girmiş olur. Yani bu matta bahsettiğimiz şey, asıl olarak bahsettiğimiz şey şu değil. Evet bu da giriyor bunun üstüne. Yani tevhid'in aslı olan bir var? Büyük şirk var. Büyük şirkten uzak durmak var. Küçük şirkten uzak durmak var. Değil mi? Bidatlardan uzak durmak var, masiyetlerden, bidahlardan uzak durmak var. Bunlar, tevhidi gerçekleştirmek gerçekleştirmek isteyen insanın yerine getirilmesi vacip olan şeyler, hususlar. Eğer tevhidi tahkik eden, gerçekleştiren bir insan, ne yapmalı önce? Büyük şikten, küçük şikten, bidahlardan ve bidatlerden ne yapmalı? El etek çekme, uzak durmalı. Bunu yapmasıyla,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 hesaplı yani. bu şekilde, azapsız bu şekilde cennete girer. Şimdi söyleyeceğiz. Zaten batta da gelecek ilgili hadis. O hadisten de anlayacağız. Nedir bu katledilen? Müstahap olan, terk edilmesi müstahap olan şeyler. Teyidin tahsiki demek. Teyidi gerçekleştirmek demek. Kelime-i teyhidi La ilahe ve ve ummedu Resulullah'ı etmek demek. Bunların gereğini yerine getirmek, gereğince amel etmek demek. Hey la ilahe illallah manası neydi? Allah'tan. Başka, Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yok. Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yok. Bunun gereği ne? Yani bir insan bunu söylediğinde ve amel ettiğinde ne ile amel etmesi lazım ki bunu gerçekleştirmiş olsun? Ondan önce la ilahe illallah diyen bir insan ne yaparsa tevhidi gerçekleştirmiş olur. Tamam, evet, tamam, tamam, tamam. Öncelik diğer yapması lazım? Diğer ilahları reddetmek. Diğer ilahları reddetmek. Yani şirki inkar etmesi lazım. Yani La ilahe illallah demek Allah'la birlikte ibadet olunan kendilerine ibadet yöneltilen diğer ilahları ne yapmak demek? <gülüyor> reddetmek, etmek, inkar etmek demek. Yani bir insan kelime-i tevhidin gereği olan ilk husus nedir? Nefreti. Neyi nefret edecek? Ya yani diğer ilahları nefret edecek. Yani şirki nefret edecek. Şirhi, şirki allah Teala'dan ne yapacak? Uzak tutacak. allah Teala'dan ne gelecek? Aynı şekilde büyük şirk ve küçük şirk. Bu da nedir? Bu şekildedir İnsan la ilahe illallah'ın gereği olan, tevhidi, tevhidin gereği olan, tevhidi gereği olan şirkten uzaklaşırsa, hem büyüğünden, hem küçüğünden, hem gizlisinden, hem açılından. ondan sonra üzerine gerçekleştirilmesi gereken başka bir husus gelir. Başka bir vacip daha vardır. O da nedir? Muhammedin Resulullah. Ne demek Resulullah? Bu neyi gerektirir? Kişi bunu söylediği zaman neleri yapmaması lazım? Şimdi anladık. La ilahe illallah dediği zaman bir insanın yapmaması gereken bir şey ne? Yani, şirkten uzatılmak. <gülüyor> Tüm kişilerinde. Kalbin amelleri olan, kalbin amelleriyle yapılan şirkten, dille yapılan şirkten, <gülüyor> beledemsel <gülüyor> olarak adilallahla yapılan şirkten her şeyden ne yapması lazım kişinin? <gülüyor> Uzak durması lazım ki La ilahe İllallah bu kişinin şey yapmış olsun? Gerçekleştirmiş olsun. Şimdi geliyoruz Muhammed'in, Resulullah. Allah Rasulullah Aleyhissalatü Vesselam'ın, Muhammed ibn Abdullah'ın Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmek, ona şahitlik etmek, şahadet getirmek. Ney gerekiriz? İnsan ne yap ne, ne, insanın ne yapması lazım ki bu kelimeyi gerçekleştirmiş olsun? Şey. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Haber vermiş. Bugün birisi arıyor beni. Diyor ki hocam yanımda bir adam var. Bu yazımdaki adam diyor ki Ölen adamın adına Hac yapılma. Ölen kişinin arkasından Başkası hac yapamaz. Ondan sonra ben dedim ki kişi. Yani mesele bu mu? Yoksa bu meseleden önce Şu var mı?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 Ne yapıyor? Şey yaparak, israta düşerek israta gireriz. Kişinin arkasından yapılabilecek nas ile sabit amelleri inkar ediyor. Bu kişi tevhidin ikinci şıkkı olan Muhammedun Resulullah'ı gerçekleştirmiş olabilir mi? Olmaz. Bunun ilk adımı nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bize haber verilen rivayet olunan haberleri bak, tasdik edeceksin. İki, sadri <gülüyor> emrına uyacaksın. Taatuhu fima emar Emrettiklerine itaat edeceksin. Sana bir şey emretmiş. Sana bir rivayetle Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın emri gelmiş. Buna ne yapacaksın? İtaat edeceksin. Üçüncü olarak istisna bu mana-ha an huwa zecr. Yasakladığı men ettiği nehy şeylerden de İçtinar rehinsin yani katıcısın uzak uzaklaşacaksın. Dördüncüsü Allahü Rabbi illa Allah Teala'ya onun gösterdiği yoldan ne yapacaksın ibadet, evet. i̇badet edeceksin. Bu dört hususla insan kabul eder. Dört hususu yerine getirse ne yapmış olur? Evet. Kelime -i, kelime, kelime şahadetin ikinci kısmı olan Muhammedun Resulullah'ı tahkik etmiş, gerçekleştirmiş olur. Dikkat ederseniz Muhammedun Rasulullah <gülüyor> ifadesi kişinin nelerden uzak kalmasını bize gösteriyor peki la ilahe illallah kişinin şirkten ve şirkin tüm çeşitlerden ne yapması gerektiğini gösteriyor bize anlatıyor Muhammedun Resulullah neyi gösteriyor yani kişi bunu söylediği zaman ne, ne yapmalı ki bu sözü gerçek manasıyla gerçekleştirmiş olsun bir bidatlardan da, ne yapacak bir. uzak duracak iki günahlardan çünkü söyle yapmış Allah Resulullah Aleyhisselam bir, bir şeylerden Sakındırmış. O zaman günahlardan masiyetlerle ne, ne yapacaksın? Uzak başlayacaksın, uzak başlayacaksın. İşte alimler diyorlar ki tevhibin gerçekleştirilmesi gereken kişinin gerçekleştirilmesi vacip olan, üzerine fark olan kısmı bunlardır. Yani şirk ve şirkin tüm çeşitlerinden ne yapması? Kaçıp uzak durması. Aynı şekilde günahlardan ve bidatlerin tüm çeşitlerinden kişinin ne yapması? Uzak durması, kaçması. Bu olma yani bu tehirin nedir? Vacip olan. Gerçek kişinin gerçekleştirmesi üzerine vacip olan husustur. Bir de kişinin gerçekleştirilmesi gereken müstahap şeyler var. Alimler diyor diyor? Bu nedir? Şudur. Diyor. Kalbin yalnızca ve yalnızca ne yapması? Allah'a yönelmesi, sebeplere hiçbir şey yapmaması, bağlamaması, iltifat etmemesi. İleride gelecek sahabeden rivayetler var. Abdullah i̇bn Abbas'ın köpek olmasaydı evimize hırsız gelecekti. Gibi ifadeler mesela. Şirk değil bunu söylemek. Ama kişinin bunları terk etmesi neyiz? Yani sebeplere dahi insan bakarken, istifade ederken ne yapmadı? Onlara uzak durarak. Yani kalbi, bu yani ilaç bana iyi geldi. Demeye dahi insanın ne yapması lazım? Çekinmesi lazım. Evet bu ilaç bana iyi gelir. Doğrudur.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 70 bin tane insandan bahsediyor. Bunların özelliklerini sayarken diyor ki onlar ne talep etmezler? Rukiye. Rukiye talep etmezler. Ne evet, demek Rukiye talep etmez? Geleceğiz. Yani gel beni oku demezler. Çünkü neden? Bunu söylemek. Bir insanın başı ağrıldığı zaman, bir yeri ağrıldığı zaman kardeşine gel beni oku demesi, kaçınması gereken veyahut da gerçekleşmesi, gerçekleştirmesi gereken Vacip kısımdan mı? Değil, değil. değil. Bir insanın kardeşine gel bana bir fatihayı oku da şu baş ağrımı bir hafifletsin diyerek bu tarafta bulunması. Vacip terk etmesi, gerçekleştirmesi vacip olan kısımdan? Değil. değil. Hangi kısımdan? Müstahap, müstahap. müstahap. olan kısımdan. Kişi ne zaman bunu gerçekleştirirse, yani müstahap olan kısmı da gerçekleştirirse, kalbini tümüyle Allah'a doğru çevirir ve yönlendirirse, de Müellifin ne dediği gibi başlıkta ne yapacak bu kimse? Da halal jenese bir gaybi. Yani tahsik etmek demek, tevhidi gerçekleştirmek demek budur. Bu yüzden müellif rahimallah bu kapi niye kapatıldı açmıyor? Bu yüzden müellif rahimallah bu babın altında hemen subak başlarının altında tevhidi gerçekleştiren ve insanlara imam olan insanlara örnek olan kabul enbiya peygamberlerin babası İbrahim Aleyhisselam'ı zikrederek zikreden ayeti buraya ne yapmış getirmiş. Allah'a ne buyuradı inna ibrahima kana ummeten. İbrahim Aleyhisselam neydi? Kana ummeten. Ummet kelimesi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de farklı manalarda ne bulunmakta? zilk edilmektir. Mesela ümmette zilk de din ifade edilmektir. İmna ve cedna âba'ana alâ ümmetidir. Bizler babalarımız ne yaptık? Bir bir üzerine gördük, bulduk. Ama din ifadesi ne olarak açıklanıyor? <Sessizlik> ümmet olarak açıklanıyor. Yine ümmet kelimesi ne manasını oluyor? Ve le gad fi kulli ummetin rasulen Bizler her bir ümmete ne yaptık? Resul <gülüyor> gönderdik. Ümmet yani evet, bizim Türkçede olduğu gibi toplum. İlk neydi ümmetin? Din. Din. İkinci manası toplum. Üçüncü manası da buradaki ne? Önder. İmam. Diyor ki İmme İbrahim etkâne ummeten. İbrahim neydi? İbrahim neydi? Tabi öyle söylediler, tefk edilenler var. Şimdi söylediğimiz manatıyla nasıl tefk edeceğiz bunu? İmam'dı. Örnek. İbrahim. Örnek. Neyle örnekti? Ne ile örnekti? Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi. قَدْ كَانَ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَ ف۪ي Sizler için İbrahim'de güzel bir örnek var. ف۪ي اِبْرَٰه۪يمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ ma'ahu. için İbrahim'de ve Onla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Niye? Onlar kavimlerine ne dediler? Hani onlar kalimlerine biz sizlerden ve sizlerin ibadet ettiklerinizden beriyiz dediler. Dediler ya işte bu konuda İbrahim ve İbrahim'le beraber olanlarda türü güzel bir örnek var. Örnek var. Allah-u Teala bu Kur'an-ı Kerim'i bize İbrahim'i anlatırken tevhidi tahsit etmiş yani tevhidi gerçekleştirmiş bir insan olarak tevhidi ben açıkladığım üzere bize örnek veriyor ki kâne ummeten imam, tevhitte imam allah Teala biliyorsunuz onu tevhidde imam olmasına rağmen yani örnek olmasına rağmen kudret olmasına rağmen birçok yine ne yaptı? imtihan etti yani düşünüyor işte musunuz? tevhidi gerçekleştirmiş bu adam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 vacip olan kısmı da olsun, müstahap olan kısmı da olsun, hepsini de e, hepsini gerçekleştirmiş olarak daha sonra Allah-u Teala allah bize bu imamı, bu peygamberi imam olarak anlatıyor. Ve sonra diyor ki allah Teala ummeten kâditen lillah Allah'a karşı neydi? Ne Demek kâdit. Çok da ibadet eden. Devamla ibadet eden dedik. Devamlı Devamla ibadet eden. Kâditen lillahi Halifen. Öyleydi? Halif. halif diyor ki alimler bir insan zaten Allah'a Allah kalipse de, yani devamlı Allah'a ibadet ediyorsa aynı zamanda onun geriye olarak ne olur? Allah'ın izniyle. Halif. halif olur. Yani ne demek halif? Şirket. Meyleden, şirkten. Evet, evet, evet, evet. Bir insan devamlı Allah'a ibadet ediyorsa Allah'ın izniyle şirk ne yapmaz? Ulaşmaz. Halifen. Halif'ti. Mail etti, yani ne, ne, ne, ne, nereden müşrikten mail etmişti, tevhidle mail etmişti, yüzünü tevhide çevirmiş, sırtını sirke vermişti. Vallahi komünel müşrikiyi ve müşriklerden de olmadı. olmadı, müşriklerden de değildi. Yani hem müşriklerden değildi, yani onada mı yapmadı? Olmadı. olmadı. Sonra Allah teala, la ilaha illallah Allah Teala'nın bu boylunu bize aktarıyor. Mutmainen suresinde Allah falan müminlere anlatırken onların vasıflarını söylerken diyor ki: "Vellezine hum Rabbihim la yuşrikun." Onlardır o müminlerdir ki ne yapmazlar? Tanrilerine <gülüyor> hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Ve bu ayetin devamında şöyle diyor Allah sonra: "İnnellezine hum min haşet Rabbihim müşrikun." Onlar Rablerine karşı duydukları haşyetten dolayı Hacvet sebebiyle Rablerine karşı saygı, saygıyla korkarlar. Rablerinden saygıyla korkarlar. Yani bir hacvet var ve saygıyla korkmak var. İbn-i Rahimahullah diyor ki, müminlerin vakıflarından bir tanesi de budur. Hem ihsanda bulunur, demek ihsanda, salih amellerde bulunur. Hem iyiliklerde yarışır. Amelleri çoktur ama aynı zamanda ne diyor? İşfak diyor, korku duyar. Kabul olacağız mı, olmayacağız mı? İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam Kabe'yi yapıyorlar. Kabe'yi bina ediyorlar. Ne sanat? Kabe'yi inşa ediyorlar. Ve ne diyorlar? Rabbana takabbel bize bunu yap. Kabul ediyor. Şimdi bu kayınca öyle diyor. Bu yani, günlerin vasıflarından bir tanesi de olur. Yani gece namaz kılar, sabah oruç tutar, elinden Kur'an düşürmez ama hala bakarsın ki adam korku içindedir azapla ilgili bir ayet yapılır zaman kalbi ürperir, kalbi titrer. Bir emri terk ettiği zaman yani terk ederek duruma dahil düşmemek ister. Diyor ki münafıkların alameti şudur. İsaat sahibidir. Yani kötü işler sahibidir. Kötü işler yaparlar. Musiidir. Günah işler. Allah'ın haram kıldığı şeyleri çiğner. Alman'a rağmen diyor ki onlar kendilerini hep güvende hissederler, eminde hissederler. Yani bir şey olmaz ya Allah'ın yani her evet. asrı geniş. Maksireti geniş. Allah falan da onlardan bahsediyor. اِنَّا لَذ۪ينَ هُمْ مِنْ حَشْجِدِ رَبِّهِ Onlar içlerindeki haşşşetten dolayı Rablerin, Rablerinden saydıyla korkarlar. Bir haşşşet var, bir korku var. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِاَيَتْ رَبِّهِ مِنُونَ Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّينَ رَا يُشْرِكُونَ Onlar Rab'lerine ne yapmazlar? Hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Sonra arkadaşlar, Bab'ın, yani şu anda bulunmuş olduğunuz başlığın, ilk hadisine geliyoruz. Kime Allif Rahimahullah burada. Dikkat ederseniz, başlıkları daha önce söylemiştik. Yani kitabın diziminde, içinde tasnifinde, tertibinde, yani öyle çalak gözü kapalı, rastgele yapılmış bir tertip yok. Başlıklar hep diğer yerine konulmuş. Başlıkların içinden konulan ayetler ve hadislerin her birinin birineği var. Ee, münasebeti, ilişkisi, ilgisi var. O bapla, o ayetle ee, ve hadisle. Denizlemesin birbiriyle bağlantısı var. Burada da Mellif Rahimahullah bize tevhidi tahkik etmeyi ifade eden tevhidi gerçek manasıyla hem müstahap kısmıyla hem de vacip e, kısmıyla tahkik etmenin manasını açıklayan delileri yitir. Aynı şekilde hadiseyi koyması onun bu kalem ya telif de, e, kitap yazmada e, ne kadar hünerli olduğunu, ne kadar tecrübeli olduğunu bize gösteriyor. Buradaki hadis şöyle. Al-Husayn İbni Abdurrahman es Sulami Bu zat tabiinden diyor ki, Kuntu İndes Sa'id İbni Cübeyir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 Sayd bin dedi ki: "أيكم رأى الكوكب الذي انقب البارحة?" Hanginiz dün gece kayan yıldızı gördü? Sayd bin soruyor. Ne ki O şöyle dedi: diyor ki: "Ta qultu ana Ta qultu Ben gördüm dün gece kayan yıldızı. Ben gördüm." Sonra qultu Gece hesayle Abdullah Rahman ben gördüm ama Namazda da e, Değildim yani gece vakti yıldız kaymış eksilen böyle tat yok engel şuunda onlar insanlar hava karanlık yani bir yıldız kaysa genelde fark edilebiliyor. Bir ikincisi bu diyor ki bu Tabi yani ben yıldızı gördüm ama yani yanlış anlamayın. Riyaya da kaçmasın. Bu yıldızı yolduğum vakitte ben namazda değildim. Yani. Gece namazında, teyirte değildim. Bakın bu da bize niye anlatıyor? Yani gösterişten uzak olmayı ve babla ilgisi olarak, babla ilişkisi olarak tevhidi ne yapmayı? Tevhidi gerçekleştirmezlik. Ya. Tevhid nasıl gerçekleştirilir? Kişinin üzerine tevhidi gerçekleştirmenin Küçükler, küçükten de uzak durması, büyükten de uzak durması gibi, küçükten de uzak durması gereklidir kişinin tevili gerçekleştirmesi için. Yani bu tabi ediyor ki ben namazda da değildim. Şimdi bizden birisi olsa, bu çağdaş birisi olsa, yani ne yapacak? Tabanımız cemaatle mi kıldım? Yani e, sabah namazını cemaatle kıldım diye diyemedeler. İşte onu oraya getirmek için ve işte o gün uğraşlı mu veya ne bileyim yani birisine para adım mı etti kendisi sağ elinin verdiğinin sol elini bilmemesi lazım ne yapmakta yani bütün cümle alem etrafı, efradı herkes ne yapmakta bilmekte bu insan ne yapmış oluyor arkadaşlar kezidik tam anlamıyla müstahap kısmını şeyi, vacip kısmını gerçekleştirmiş olmuyor çünkü kişi büyük şıktan sakındığı kadar küçük şıktan da ne yapması lazım sakınması lazım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 yani ne şimdi Seni hayvan sen nasıl sanırsın? Ve yekut istar kaytu. Müstemir vakitinde istar kaytu geçiyor ki doğru olan budur. Bazı vakitlerde istar kaytu geçiyor. Yani istar kaytu mukheterabinde bulundum. Yani yanımda olan birisinden seni ne yapmasını istedim? Evet. Okumasını istedim. Rukyet Arap ettim dedim. Kal Said Mücevver diyor ki Selim Abdullah'a seni bu işe yapmaya teşvik eden, yani rukiye talebinde bulunmaya, başkasından kendini okunma, okunma isteğinle, yönelten şey ne? Yani delilinle, kibar bir dille, güzel bir dille ona soruyor? Deli soruyor. Bakın bu hangi çağda yaşanan bir olay? İlk çağlarda yaşanan, sahabeden sonraki dönemde, yani sahabeleri görmüş bu insanlar. Tabi'in döneminde peygamberi görmemiş, sahabeleri görmüş. İki arkadaş, fakir, alim konuşuyorlar. Demiyor ya bu da fakir, bu da alim, ben de alim. Onu, onu yanlış yapmak bildiği vardır. Sahabe görmüş, kocaman adam. Ona delilini soralım şimdi? Demiyor. Diyor ki, seni buna teşvik eden, taşıyan nedir? Niye böyle bir şey yaptın? Kult diyor ki, Hüseyin bin Abdürahman Hadisun haddesenahu şa'bi Dediydim Beni bunu neden ten teşvik etti? Beni bunu tercih eden, beni buraya iten, Şahbinin bize rivayet etmiş olduğu bir hadis. "Qal, wa la hadda sakum." Sayedül Nabi dedi ki, "Ne nah anlattı size Şahbin? Yani hangi rivayet aktardı? Kult hadda sana an burayıda te, ednul husayi. bize rivayet etti ki, "Anhu qal." O söyle demiştir. La rukyete illa min aymin el huma. Göz değmesinden, göz değmesinden ve zehirli hayvanın sokmasından dolayı yapılacak. Rukyeden daha faydalı bir şey, başka bir şey yok. Böyle bir alim açıklarken Yani bu hadiste bu iki hususun dışında, yani göz değmesinin ve zehirli haserenin dışında Bunların ısırması dışında ve göz değmesi dışında rukye yapım merceğine dair bir delil yok. Bizim cen himayetinden de biliyoruz. Aleyhissalatu vesselam mesela bir şey bir ağrı hissettiğinde, başı ağrısı duyduğunda, altta bir bedende bir acı hissettiğinde onu kim rukye yaparmış? Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam rivayet eder ki Ali vesselam ve Aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? Rukye açıyor. Sonra birçok rivayetler var Aleyhisselatü vesselamdan. Sizden birinizin kardeşine fayda vermek istersen onun için hayırlı bir fayda vermek istersen birisine fayda, faydası dokunsun diyor. Yani ne yapsın? Rukye yapsın. Ondan sonra Aleyhissalatu vesselam gitti. Turudu aliyye ruk'a bana rukyelerini ne yapın? gösterin, arz edin. Diyor ki: "La ta'diru ruk'a ma lam yakun shirkan." şirk olmayan, içinde şirk bulunmayan rukyelerden yoktur diye beyit Yok. Yani burada hadisten ne ne var buna kerevatta? Yani göz değmesinden ve haşereli, eee vehirli ısılmasında ısırılmasından eee yapılacak rukyeden daha faydalı bir şey yok. Diyor ki yani e, Hasan bin Rahman benim delilim bu. Benden beni de bir hayvan soktu, bir haşere soktu. Ben de ne yaptım? Bu hukya bulundum. Evet. Said İbn-i diyor ki hemen قَدْ اَحْسَنَ مَنْ اِنْتَهَا اِلّٰى نَاسَمِ Evet duyduğu şeyi ve amel eden ne yapmıştır? Güzel bir şey yapmıştır. Yani duyduğu belirle delil gereğince hareket eden amel eden ne yapmıştır? Evet. Güzel bir şey yapmıştır. Bunda diye bir sıkıntı yok. Ancak لَكِنْ حَدَّفَنَا İbn Abbas Ali Nevi Tavavah Aleyhisselam. Ancak ki i̇bn Abbas Said i̇bn Cübeyr İbn-i Abbas'ın öğrencilerinden Said i̇bn Cübeyr İbn-i Abbas'ın öğrencilerinden Diyor ki bize i̇bn Abbas anlattı ki bize i̇bn Abbas nakletti ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu O Resul Aleyyel Uman Bana ümmetler gösterildi diyor Aleyhisselatü Vesselam Bana geçmiş ümmetlerin hepsi gösterildi Alimler istiraf ediyoruz. Aleyhisselatü Vesselam'a bu ümmetlerin şey, istirah olayından oldu. Yoksa istirahının dışında başka bir zamanda mı oldu? Konusunda alimler yapmışlar? İstiraf etmişler. Bir kısım alim diyor ki Aleyhisselatü Vesselam istiraya çıktığında ne yaptı? Bu ümmetleri gördük. Tâbeci Aleyhisselatü Vesselam diyor <gülüyor> ki فَرَعَيْتُ النَّبِيَّ وَمَا bir peygamber gördüm, bana böyle bir peygamber gösterildi, Yanında 3-5 tane adam vardı. 3-5 tane ona ne olmuş? Anladım. Tabi olmuş. insanlar vardı. Yani davetini yapmış. Her ümmete, her millete biliyorsun, nasıl gönderilmiş? O da davetini yapmış, hidayeti göstermiş. Ama hidayeti muvaffak kılacak. O kişiyi hidayete erdirecek kimdir? Allah. Bana iman eden kaç kişi olmuş? 3 tane, beş tane, yedi, sekiz tane kişi. Yani bizlerde değil Bir Peygamber gördüm, yanında üç beş kişi vardı. Bir Bir peygamber gördüm, yanında bir adam yahta, iki adam vardı. Yani bu kadar bir az. Ve bir bir peygamber gördüm ki, bana gösterildi ki, yanında hiç kimse yok. Tek başına. Yani davetine.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 sokmak, onları muvahhit yapmak, sevgilik anlayan insanlar hani verilir değil. Gördüğünüz gibi peygamberlerin elinde dahi Hı. değil. Yani peygamber Allah tarafından vahiy gelmiş, Allah tarafından konuşuyor ama buna rağmen kimse iman etmemiş. İşte musunuz? Peygamberler bir kişi iman etmiş, peygamberler iki kişiye yapmış, iman etmiş. İşte deminki ayette de geldi ya İnne İbrahim'e kâne on mesel. ne Neydi? İmamdı, önderdi, tek başınaydı. Muhammed bin Abdülrahab'ın bu ayeti tefsirinde, diğer bir kitabında diyor ki bu ayette Allah onu imam olarak zikretmiş, bu yola talik olan, bu yolu tutan, bu yolu tutan, bu yolu üzerinde yürüyen insan ne yapmasın diye vahşete, yalnızlığa kapılıp ırkmesin. İbrahim, peygamber, Peygamberlerin babası, atası ve bu yalnız. İşte aynı şekilde ve burada Peygamber Aleyhisselam öyle ümmetler görüyor ki öyle peygamberler görüyor ki yanında ona iman eden adam evet. yok. Sonra diyor ki rufi ali Birden bana karanlık, karartı bir topluluk ya da bir kaç şahıs gösterir. Yani öyle bir topluluk var, uzakta bir şeyler var karanlık var, karartı var topluluk ne olduğunun farkında değil. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam fazalantu ennehum ümmeti Zannettim ki bunlar benim ümmetim. ümmetim. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın şundan bir, haber, bir haberi var. yani Haberdar diyor alimler. Ümmeti ne olacak? Ümmetim. Çok olacak. Ümmeti çok olacak. diyor ki o gösterilen topluluk da kendi ümmeti. Sakileliği diyor ki bana dendi ki Musa ve Bu gördüğün uzaktaki topluluk kimdir? Musa ve onun kalbi yani İsrail oluyor. Yani demek ki bu aniden anlaşılıyor ki Musa aleyhisselam'a iman eden toplulukta çok kalabalık olacak. Farzartu te azim. Bir daha baktım, bir de gördüm ki diyor yine kalabalık, azim büyük bir topluluk var. فَقِيلَ لِي مَرَدَلِكِ هَذِهِ İşte bu senin ümmetin. allah Teala her şeye kadir. Aleyhisselatü vesselam'a ümmetini o şekilde bir göstermeyle kaybettim. Deniyor ki Aleyhisselatü vesselam'a وَمَعَهُمْ İşte bu gördüğün kalabalıkta yetmiş bin tane adam var. Yetmiş bin tane mümin var. Yetmiş bin tane kişi var. Onlar ki girip <gülüyor> bulunurlar cennete بغیر hesapla ve azap. Bunlar cennet hesaplı ve azapsız. Azap görmeden göz. Sadece kaç tane? 70.000 70 tane. Ha ben size müjdeleyim. İmam Ahmed İbn Hammel'in de beyhaki'nin rivayet etmiş olduğu bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki "Sâ'izet turab <gülüyor> değil." Rabbimle ne yaptım? Artırmasını istedim. Rabbim de ne yaptı benim bu arttırma istediğimi kabul buyurdu arttırdı her bin kişiye yetmiş bin tane ne yaptı kişi yaptı. yani kişi daha kattı yani. her bine yetmiş bin kaç oluyor matematik olanları var mı diyor <gülüyor> beş milyona yakın yani rakamsal olarak <gülüyor> 5 milyon ve yakın diyorlar. Yani bu kadar insan var. Yani hiç değil. Bunlar <gülüyor> cemiyete gelecek hesapsız ve hesapsız hesapsız olan insanlar. Yok. Hesapsız ve azapsız olanlar. Bu ümmetin içinden. 70 bin kişi ve her bin kişiyle birlikte de 70 bin, bin kişi. Var. Şimdi bazı rivayetlerde geliyor bu. Aleyhissalatu Vesselam diyor ki <gülüyor> ülmetinden bir zümre, bir topluluk cennete gelecek. Bunların sayısı 70 bin olacak. Bunların yüzleri diyor ayın parladığı gibi par parlayacak. ucu, tudiğim ucu huum ida Yüzleri kamerin, ayın parladığı gibi bunlar ne yapacak? Parlayacak. 70 bin tane kişi falan. rivayette diyor ki ida aten kanar ile ida bedir. Dolun ay neredesi? Ayın parladığı gibi ışıl ışıl yandığı gibi bunların yüzdeleri olacak. Farı farı 70.000 liraya geleceğiz. Sorgusuz ve hesapsız. Sonra ne hata? Fedahl menzilehu. Sonra yerinden kalkıp Aleyhisselam Muhammed söyledikten sonra bu haberi verdikten sonra yerinden kalkıyor. Bu yetmiş bin kişinin özelliğini onların kim olduğunu ne yapmıyor haber? <gülüyor> Vermiyor. Sunmana hava fezekele menzilehu Aleyhisselatü Vesselam kalkıp evine giriyor. Fekadan nasu fi ula'ik İnsanlar aynen başlıyor gürültüye. Hangi konuda gürültü yapmaya başlıyorlar? Bu yetmiş bin insanın kim olduğunu? pomsuna diyor tut diyor. ki takal ba'mhum bir kısım diyor ki ta'allamullezina sahibu Resulullah sallallahu aleyhi bunlar Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ashabıdır. Ona arkadaşlık edenlerdir diyor. Vallahi Çünkü biliyorlar sahabenin dindeki yeri en başta büyük. Şiirlerin hafizilerin iddia ettiği gibi değil ya yani, sahabe kendi kadrini Peygamberin dizinin dibine oturan insanların kazrini, kıymetini yapmış? Biliyor, anlamış. diyor ki onlar layıktır buna. Bu işin siletini çeken onlar. Ve bazıları diyor ki ve lâ ellehumullezîne fil-islam Bazıları diyor ki yok diyor yani biz ashablarız ama geçmiş bineğimiz var küfür isimle yaşadığımız yıllar var. Bunlar olsa olsa Müslüman doğan insanlardır. Yani hiçbir zaman küfür görmüyoruz, insanlardır. zaman küfür görmüyoruz insanlardır. Allah'a Allah hiç olsa koşmamış insanlardır. Rabbi diyor ki birçok şey zikrettiler. Yani bunlar olabilir, şunlar olabilir. Şimdi bu arası duymayan, <gülüyor> bilmeyen insanlara aynı şey yapsak ne kadar çok ihtimaller bulabilir değil mi? bu şu doğru filan. Sakaracı <gülüyor> aleyhim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aleyhissalatü Vesselam bunların yani sahabenin biraz önce kendilerine bu hadisi aktardığı sahabelerin yanına dönüyor. Sahabeler ona haber veriyor yani. Ahbaruhu diyor yani biz bunların arasında şey yaptık. Konuştuk. Görüş belan ettik. Yani nedir bu? Onu soruyorlar. Aleyhissalatü Vesselam hemen açıklıyor onlara. Siz Yani bu yapıştı bir şey. evet. <gülüyor> Diyor ki alemlerden. "Humul lazina la yesraqun." Onlar ki rukye talebinde bulunmazlar. Ne demek rukye? Yani şer'i olan Kur'an-ı Kerim'den Allah'ın isimleriyle insanın bir başkasına ne yapması, şeytan Gel, geldiği okuması. İlk şey bu. Yani ilk şey bu. "Humul lazina la yesraqun." Tabi bu hadisi bildikten sonra Yani sıkıntı çok önemli bir şey Bazen böyle oturuyoruz kardeşlerimizle Eşimizle, dostumuzla, akrabalarımızla Bazen diyor ki ya başım çok ağrıyor Gide sürekli <gülüyor> Sen de biraz şey olacaksın ya hakim olacaksın ya Adam baksın yanından Halil'e başım ağrıyor diyor <gülüyor> Sen de kardeşini ne yap? <gülüyor> Oku yani ona Rukiye, Rukiye talebinde bulundurmayı Bulundurmayı ikna onu Değil mi? <gülüyor> İlk özellikleri bu Kumuladdinler, la yistarqun, işin özellikleri ve la yektawun. Onlar ne yapmazlar? Key, key, ne demek key? Dağlama yapmazlar. Dağlama. Yani dağlama yapmazlar. Diyor ki âlimler niye dağlama izin verdiyiz? Bakın hadiste rukye zikrediliyor Araplarda Araplar da dahi, ne vardı? Rukye vardı. Ama onlardaki rukye çoğunlukla ne Şirk olan, cins isimlerinin, şeytan isimlerinin bildiği bazı neler vardı, duaları vardı onların. Yapmış olduğu muskalar vardı. Bugünkü günümüzde olduğu gibi. Yani bazen bakıyorsun, adamın vücudunda muska taşıdığını görüyorsun. Diyorsun ki ya bunu niye taşıyorsun? Bu muskanın sana faydası var mı? Nedir bunun hikmeti? Ya işte şeyhim yazdı, ya birisi yazdı. İçinde Allah'ın ayetleri yazıyor. Başka bir şey yok gibilerle Bahaneler uyuluyor İnanın birçok çok kişiden biz muska açtık. Ve gördük ki içinde böyle yani garip garip isimler zikredilmiş. Garip garip cim isimleri şeytan isimleri zikredilmiş. Ve onlara ne yapılmış? Seslenilmiş. Ya hulam, ya falan, ya falanca, ya falanca diye o muskanın içinde e, o cinlerin isimleri, şeytanların isimleri zikredilerek bu kişiye ne yapılmaya çalışılmış? E, tedavi, güya, tedavi edilmeye çalışılmış. İşte Araplarda Rukiye'ye karşısında vardı bir teveccüh. Aynı şekilde key yani dağlama dağlamanın da hatta aslında başlı başına çok faydalı bir şey olduğunu bilik katledeneydi ona geneliyordu insanların. Ve Aleyhisselamın cüce imamul İbnül rahimullah dağlama ile ilgili baktığımız zaman yani dağlama ile ilgili rivayetlere baktığımız zaman şu dört şekilde bize rivayetler ulaştığını görüyoruz diyor. Yani. Birincisi Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu yaptığı, dağlamayı ne yaptığı? ya da yaptığı, yaptığı. İkincisi, ancak bunu ne yapmadığı? Sevmediği. sevmediği. Üçüncüsü, dağlama yapmayanı, dağlamayı terk edeni, övdüğü. Dördüncüsü de, dağlamayı yasakladığı, nehyettiği. Şimdi her biri, ne olarak geliyor, duyan insana? Ya bunların hepsi tezat kardeşim yani. Bir yaptı diyorsun. Bir yaptırmayı sevmez diyorsun. Bir yaptırmaya översin. Bir diyorsun. Ya Her şey Hepsi bir, bir, bir gibi geliyor ama şöyle bir şey var arkadaşlar. İşte ilmin temeresi dediğimiz, ilmin meyvası dediğimiz mesela de bu. Yani adam diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bak rivayetler var bize. Gelmiş. Birisinde diyor ki davana yaptınız. Birisinde diyor ki sevinmezdi. Birisinde diyor ki yap, yap, yapma öldü. Birisinde diyor ki yasakladı. Ya bunlar diyor yani böyle bir sustansızlık olur mu? Ama ilim ehli hiçbir zaman ilim ehli sahih hadislere bugünkü gördüğümüz, müşahede ettiğimiz cahil, avam tabakasının yaklaştığı gibi ne yapmıyor? Yaklaşıyor eğer hadisler sahih olduysa önce onlara ne yapma yoluna gidiyorlar? Cem etme. Bir araya toplama. Biz bu hadisleri nasıl anlayabiliriz? İbni diyor ki işte bu dört husus arasında hiçbir aslına tedat yok. Diyor ki <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu yaptırması yaptırmasının bize neyi gösteriyor? Bu işin caiz olduğunu yaptırdıysa biz biliyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam haram olan bir şey yapmaz? Yapamaz. Yapmaz. Onu sevmemesi Aleyhisselatü Vesselam'ın sevmemesi davranma yapmanın haram olduğunu ne yapmaz? Aynı şekilde bize göstermez. göstermez. Mesela Aleyhisselatü Vesselam sarımsağı yapmıyor, yemiyor. Yemiyoruz. Veyahut da zaba dediğimiz çöl hayvanı, kara hayvanı var bir tane zaten kerenin değişik bir cinsi diyelim ona. Biraz daha büyük. Böyle kaplumbağa gibi. Aleyhisselatü Vesselam onu ne yapmıyor? Diyemiyor. Ama haram da değil. Yani sevmemesi, Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi sevmemesi, başlı başına onun haram olduğunu bir de göstermez. Aleyhisselatü bunu terk edeni, bunu yaptırmayana övmesini de gösteriyor? Yaptırmayanın övülmesi bize, yani dağılamayı terk etmenin güzel bir şey, daha evlâ olduğunu göstereyim. Olduğunu. Yasaklaması neyi gösteriyor tekrardan bize? Demek ki bunu yasaklıyorsak, yasaklaması haram değil. Haram olsaydı kendisi zaten baştan söyletme yapmazdı, yapmazdı. Buradaki yasaklaması hangi haftan bir yasaklama? Şerih görme babınla yasaklama. Yani bu nedir? Mekruhtur. Haram derecesinde değildir. Yani yapılmaması daha evladı daha iyidir. Üçüncü olarak velayet ya tatayyarun. Bu yetmiş bin kişinin diğer bir özelliği, üçüncü özelliği. velayet ya tatayyarun. Onlar tatayyur etmezler. Yani ne demek tatayyur? Hayır ne kuş demek kuşlara bakarak uğur ya da uğursuzlar inanmazlar. Önce kuşlar diye dikkat edinmiş. Çünkü Araplarda bu alet varmış. Yani kartal gördün, şahin gördün. Şahin sağ uçtu, sola uçtu. Bu bizim Türk milletimizde de vardır. Mi? Yani kara kedi gördün diyor. Kuşlarla alakalı da var. Şahin gördüm diyor, bir şey gördüm. Yani uğursuzluğa bu nedir? İnanmadım. Sadece kuşlarla ilgili de tabii değil. Yani, işte ki olabilir bu. Benim ayağım uğurludur. Benim yani. ayağım gibi. Bu tür şeyler de buna göre ki bu haram olan husus. Hadis'te zikretler iki şey. Rukiye talebinde bulunmak ve dağlama yapmak nedir? Haram değil, mekruz. Dağlama yapmak. Rukiye talebinde bulunmak da evlâh olan bir şey değil. Evlâh olan bir şey değil. Ama uğursuzluk ya da bir şeylerden uğur beklemek tamam, tamam. Haram. Haramdır. Sonra bu üç hususun bir sonucu olarak Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَاَلَىٰ رَبِّيْ مِتَوَكَّلُونَ Onlar Rablerine yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Yalnızca Rablerine tevekkül evet. ederler. Bu dört özellik. Bu dört özellik. Zelle'ye sahip olan insanlar kendilerini ne yapabilirler? Allah'ın iziyle tabii aynı olarak değil. Kimse aynı olarak yani bu dört hususa sahipsin. Ondan dolayı sen cennette hesapsız ve azapsız geleceksin diyemez. Niye? Çünkü kimse sonunun ne olacağını Hı. diyor. Ama umumlu manada, genel manada diyebiliriz ki, kim bunları yaparsa Allah'ın izniyle nedir? Hı. Hesapsız ve sorgusuz azapsız cennete geleceksin. Şimdi sahabeden bir tanesi kalkıyor. <gülüyor> diyor ki O Abdullah sahabeden bir tane kalkıyor. Rivayet diyor ki Kâş ibn Muhammed, o ok Kâş ibn Muhammed. radıyallahu anh hemen kalkıyor. Bu hali duyunca diyor ki ya Resulallah, O da Allah annet minum. Ey Allah'ın Resulü, Allah, Allah dua et. de Beni o 70.000 kişinin cennet olsun. Ey yani beni onlardan kılsın. Saba görüyorsunuz değil mi? Peygamberim nasıl öğrenmiş? tevessülün caiz olanını diyor ey Allah'ım peygamberinin yüzü yürmetine beni de onlardan eyle gürek diyor ki ey Allah'ın Resulü Allah'a dua et de beni onlardan eyle çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü onların böyle dua etme şekli öğrenmemiş onlar şunun bunun yüzü yürmetine onun bunun hakkına senin katındaki hakkı hukuku değerine onun için İmam de diyor ki duanın adabından değildir Allah-u Teala'ya şunun falanca'nın hakkı için, falanca'nın katındaki değeri için dua etmek diyor doğru değildir. Yani hayati meslebi alimlerinin görüşü de budur. O bu kâhse böyle Allah Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki Ente minhum. Tamam, sen onlardansın. Yani sen de oraya girdin. Yani müjde. Cennetle yani müjdelendi bu adam. Ondan sonra Yüce Rabbim inşallah Yüce Rabbim bizleri de O cennetle müjdelenenler Zümresinden <gülüyor> eylesin Bizleri de e, Cennete girmeyi hak eden Bu vatıfları tevhidin Bu aksamını da bu kısmını da iyi tahsis eden e, İnsanlardan eylesin <gülüyor> Sonra bir adam kalkıp Teşkilinden diyor ki Fakat o da Allah'a minhum Beni de, bana da dua et de benim adıma dua et de Allah beni de ne yaptın? O 70 bin içine soksun. 70 binden olayım. Fakat Aleyhisselatü Vesselam ne diyor, sabah akşam diha okçasın, Ne yaptı seni? Geçti. Aleyhisselatü Vesselam kapıyı. kapatıyor. Ali bazı ailimden konuşmuşum. Neden? Diye. Tabii diyor ki ilimehli. Burada çiğmeti bilmiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam. Niye noktayı koydun? Niye kapıyı kapattın? Yani sen de onlardansın. Niye demeydi? Bu bizim için sır. Bilinmeyen, yani gizli kalan bir husus. Bu sebeple ardından düşmememiz gereken bir mesele. Ama biliyoruz ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kaşayı ne yapmış? Bu hala Araplarda bir atasözü olarak da ne yapılabilir? Ne yapılıyor? Kullanılıyor. Yani mesela sen bir yere gittin bir şey alacaksın son ürün kalmış senden de biz gitmiş almış biliyorsun diyorsun, ya deminden gördüm ben burada diyor ki market sahibi dükkan sahibi diyor ki te baka, te be, ha, ukuraşa. <gülüyor> ukuraşa ne yaptı? Geçti. <gülüyor> Bu attı olmuş yani bir ata olarak da kalmış. Bu hadisde de gördüğünüz üzere arkadaşlar başlığın başlığı açıklarken, başlığı şerh ederken tevhidi gerçekleştiren kişinin, kimselerin tevhidi takip eden kimselerin cennete hesapsız bir şekilde gireceğini açıklama fedefinde o bölümde açıkladığımız üzere bir kişinin vacip olan gerçekleştirmesi üzerine fark olan meseleler vardı ki bunlar vaciptir. Yer yani olmaz, tevhid olmaz. Bir şeyden uzak duracak bir ünden küçüğünden gizlinden atıyorlar iki bir havardan üç bir atlardan bir de tevhidin ustap olan kısmı vardır ki bu zaten neydi İşte kişisel <gülüyor> netle de bu şekilde hesapsız bir şekilde sorumuzun cevabımızı veriyor yani kısmın önemli bir tarafı birçok kişinin gafil olduğu <gülüyor> kısım ya devir bir insan bir anlamdasın tevhidi biliyoruz şirkten zahır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 bağlanmamaktan kastımız sebeplere tutunacağız. Tevekkül demek zaten ne demek? Sebepleri yerine getirip, Allah işi Allah'a Allah havale Allah etmek demek. Yani şimdi evlenmeden bir insan çocuk, isterse Allah'a Tanrı alır. <gülüyor> falan, bu tevekkül olmaz, bu saçmalık olur. Değil mi? Ama ne yapmayacak? E, evlendik, tamam artık bizim kesin çocuğumuz olur. <gülüyor> Hayır öyle <de> bir şey <gülüyor> yok. Sebepleri ...olduğu yere koyacaksın. Allah tahta onu... ...sebef olarak alın. Anı üstünde sebep. Yani birçok insan var. İç tane aynı adam. Aynı yaşta kanser. Allah benim ve bu hastalıktan korusun. Tamam. İkisine daha aynı tedavi yapılıyor. Birisine... ...o tedavini alıyor. Cevap veriyor. Birisine... ...vermiyor. O, o cevap veren kişideki o sebebi... ...şifa olarak... ...şifa haline sokan ki... Allah o. Allah. ...diğerinde şifa haline getirilen ...bunu nasip etmeyen yine Allah'a u Teala. O yüzden sebepleri olduğu şekilde kabul edip kalbimizi ne yapmayacağız? Onlara Aynen. bağlamayacağız. Kaldı ki bunları öğrendikten sonra kalkıp da birisi nazar boncuğu takarsa birisi kalkıp da muska takarsa birisi kalkıp bundan da ileri giderek aklını güvenini, güvenini zihnini kurtuluşunu şeyine bağlarsa bu adamın hali ne olur? Telişan olur. Bu adama yazık olur. Bu adam tevhidin bırakılmış müstahap olan gerçekleştirmesini, müstahap olan kısmını o adam vacip olan kısmı bile ne yapamamıştır? Yer getirmemiş? Gerçekleştirmemiştir. Ee, yüce Allah bizleri tevhidi gerçekleştiren hakkıyla gerçekleştiren kullarından eylesin. Amin. Okuyalım. inşallah bu günü fıkırır. Meseleleri. Ondan sonra belki yüze. Sohbeti Evet, insanların tevhid konusundaki mertebelerinin farklılığı. Evet, tevhid konusunda insanlar farklıdır. Anladık mı? Yani her la ilahe illallah Muhammedun Resulullah c.e.m. Kimsenin tevhiddeki mertebesi, tevhiddeki kademesi bir değil, şey bir. Evet, iki. İki, tevhidin gerçekleştirilmesi hakkında açıklama. Evet. Burada tevhidin gerçekleştiği bu satılık açıklama var, itirince yapıldı. Tevhid nasıl gerçekleşti? Evet. 3- Allah subhanehu ve ta'ala İbrahim aleyhisselam'ı hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Buyurarak övgüyle O da çünkü tevhidi gerçekleşmiş bir insandır. 4- Yüce Allah veliler hakkında müşrikten uzak kalmaları sebebiyle övgüde bulunmaktadır. Evet, Allah ta'ala müminin müminleri gerçek müminleri anlatırken ne demişler onlar neden yapmazlar Koş koşmazlar hiçbir şekilde evet. beş ruhçey ve dağlamanın terk edilmesi tevhidin gerçekleşmesine dahildir ruhçeyi terk etmek dağlamayı terk etmek tevhidin hangi kısımlarından üst alt yani şimdi bunları terk ederse tevhidin tümüyle gerçekleşmiş diğerine getirirse yani bunları yaparsa tevhidin bir yara olmaz. <gülüyor> 70 de olmaz ama yetmiş binden de 6. Evet. Tevekkül hasretine bu özelliklerin hepsini bir arada barındıranlar sahiptirler. 7. Evet. Bahsedilen mertebe ancak amel işlemekle ulaşabileceklerini iyice kavramış olan sahabenin nedenli ilmi derinlik sahibi oldukları ortaya çıkmaktadır. 8. Evet. Ashabın hayır işlemeye olan düşkünlülü. 9. Evet. Hem keyfiyetleri açısından hem de çoklukları ile bu ümmetin üstünlüğünün öğrenilmesi. Yani bu ümmet bazı rivayetlerde o cennete gelecek olan 70 bin solgusuz fazlığı cennetin sağ kapısından indirilecekler. Yine bu ümmet cennetin en çok nüfusuna sahip, sayısına sahip ümmet. Yani bu ümmetin fazlaleti geri olan ümmetler olan fazlaletinden katkak üstün. evet. üstünlüğü. Evet. 10. Musa aleyhisselamın ashabının üstünlüğü. Evet. 11. Bütün ümmetlerin peygamber sallallahu aleyhi ve selleme arz edileceği. arz edilmesi. 12. Yani aleyhi ve bütün ümmetler ne yapıldı? Gösterildi, arz edildi, arz edileceği değil. Evet. 12. Her bir ümmetin ayrı ayrı ve kendi peygamberleri ile haşredilecek olması. Evet. 13. Peygamberlerin davetine olumlu karşılık verenlerin azlığı. 14. Davetine hiç cevap alamamış olan peygamberlerin mahşere yalnız başına geleceği. Evet. 15. Bu bilginin faydası ise şudur. Çokluk ile aldanmamak ve azlık yüzünden yalnızlığa çekilmemek gerekir. Evet, ki çekilmeyiz. Yani alimler de var ki tesir alimleri bir görüşe göre İbrahim'den bahsederken, yani ummeten vah eden. Yani tek başına bir ürünler. O olarak da anlatalım yorumlayanlardan bu tefsiri, bu ayeti. Yani, o tek başına olmasına rağmen neydi? Ümmettir. Ümmet olarak kabul edilir. de buna yakın rivayetler var. Kendisinin sözleri var. Diyor ki, sen, hak üzerine tek başına olsan dahi, nesın sen bir? cemaat, Hak cemaat, doğru olan cemaattin. Velelikle tek başına olsan, yani. evet. 16. nazar ve zehirlenmeler karşısında rukye yapılmasına ruhsat tanınması Bir önceki şeyle alakalı. Ve Allah Teala'nın verdiği in tutti ardi, ne yudluk an sabili. Eğer mekanın çoğuna itaat edecek olsaydın, boru evlerde olsaydın, eşlerinden gidecek olsaydın, yazdığımın çoğuna. Onlar seni neye uvarlardı? Nedirlük an sabili seni Allah'ın yolundan saptırırlardı. Bu lafları çok arkadaşlar onların çoğu bilmez. onların çoğu anlamaz buyurarak buna işaret etmekten Yani çokluk, cesaret, bir şeyin hak olduğunu bize ne yapmak? Evet. 17. İşittiğini uygulayan ne güzel etmiştir, fakat, sözünden anlaşıldığı gibi, Selef'in ne kadar derin bir ilme sahip olduğu ve birinci hadisin ikincisine muhalif olmadığı. Evet, dediğimde ikincisine muhalif değildir. Yani ilk hadiste, bilmiyorum size nasıl tercüme edilmiş, sen yani seni buna taşıyan sevkeden nedir hadisinde? Ee, ne diyor o hadis olarak diyor ki göz değmesi değerli hayvan sokmasından başkası için rukyi okuma yoktur. He, burada yani tercüme şöyle kadar durdu göz değmesi ve zehirli hayvan sokmasından sokmasına bu sokması hususunda daha faydalı olan bir rukyi yoktu. Yani rukyinin en faydalısı Göz değmesi ve hayvan sokması zehirlemesindedir olarak açıklanmalı. Yani muhadis de bir sonraki de ne yok? bir çık, çık. Çelişki yok. Öbür tercüme nasıl yapılmış? Çünkü ancak nazarla zehirlenmeye parçası yapılabilir. İki tercüme de doğru tercüme değil. Yani i̇ki tercüme nakit. Rusça bunlarla sınırlı değil. Buradaki hadisin manası, hadisi şahedenlerinin dediği üzere ne? Göz değmesi ve hayvan zehirli hayvan ısırmasında yapılacak rukye'nin daha faydalı olduğu şey, daha faydalı rukye yok diyor. Rukye'nin en faydalı olduğu şeyler bunlardır. Bunların dışında da rukye yapılır. Bir yapılır diye bir şey yok. Çünkü daha önce cenazeler yaptık birileri dikkat etti. Evet. 18 sele birilerini onda bulunmayan özelliklerle ölmezler. Evet. 19 sen onlardansın. Sözünün peygamberliğine delil olması Peygamberliğin delili ne? Çünkü Allah Teala ne yapıyor? Bildiriyor. O da o kişinin cennette olduğunu, için cennet, ettiğini söylüyor. Evet. 20 Ukaş ya biyallahu fazileti. Bu onun faziletidir. Cennetle müjdelenmiş. Yani bir insan cennetle müjdelendikten sonra düşünün. Yani o fazileti, o merceği başka ne yapabilir? Kim? Yani ulaşabilir müjdelenenlerin dışında. 21. Üstü kapalı sözler kullanılmaktadır. Üstü kapalı sözler bunların şey deniyor arasçıda deniyor yani e, aleyhissalatü vesselam ne yaptı burada? Ukkaşıdan sonra beni de dua Allah sana onlardan eylesin isteğine Allah rasulallah ne yaptı? Ukkaşı ne yaptı? Geçti. Ne de geçti ukkaşı tamam. Bunu istemede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 Sonra güzel bir şekilde bu kâşı seni geçti dedi. Subhaneke Allahumma ve hamdik. Işhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullah <Sessizlik> ve